Kaba 94.9'da Açık Radyo'da bir sinefil programına daha beraberiz canlı yayında. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Buruk. Bu hafta programımızı müzik çalmadan açtık. Biraz değişiklik yapıyoruz. Bu hafta bir konuğumuz var. Bu haftanın yeni filmlerinden, senenin en ödüllü filmlerinden. Ana Yurdu'nun yönetmeni Senem Tüzen bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, onunla söyleşiye geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi iletelim sizlere. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040 Programımızın e-posta adresi ise sinefiller Evet bu haftaki program destekçimiz Betül çok iyi de, de çok teşekkür ediyoruz. Evet e, bu hafta çeşitli filmler var e, yabancı, yerli ama aralarında e, en Öne çıkanlardan biri bir de Hitchcock Trifo var onu da şimdiden söyleyeyim İler, biraz sonra bahsedeceğiz ama e, onunla beraber ana yurdu bu senenin çok konuşulan yerli yapımlarından E, Venedik'te yaptı premierini. Ardından çeşitli festivaller gezdi. Asya Pasifik ödüllerinde en iyi senaryoyu aldı. Varşova'da Fipreski ve Netpeke aldı. Adana'da Siyad ödülünü, Film e, Yönetmenleri Derneği ödülünü, senaryo ve e, En iyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı Nihal Koldaş. Ayrıca Esra Bezen Bilgin de e, diğer başrolü e, onunla paylaşıyor. İstanbul'da geçtiğimiz ay Siyad ödülünü aldı. Ankara'da da geçen hafta en iyi film, yönetmen, senaryo, görüntü, sanat yönetimi ve kur ödüllerini aldı geldi, çok tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Ee, bir adından da aslında biraz anlaşılacağı üzere bir ana kız hikayesi. Ee, oh, oh. Öncelikle e, Senem Tüzen'den ee, biraz eğlenceli de bir hikayesi var aslında. Başka bir şey yapacakken böyle bir bu filmin ortaya çıktığına dair. Öncelikle bir o hikayeyi dinleyelim nasıl çıktı, nereden çıktı bu Anakas hikayesi? Ben senaryo yazmaya gitmiştim memlekete Nide'ye. Annem geldi bana yardım etmeye. E, tabii işte filmde de olan bazı komik haller yaşandı. Ben oradan bir komik, yani komedi filmi yapmak istedim. Bir yandan da zaten bir dalgamı geçmek istiyordum. Bir pundunla getirip böyle sakallı, ağır abi böyle tam erkek erkek, entel bir yazar köye geliyor. Böyle İstediği gibi trip yapacak, havalara girecek falan. Annesi geliyor, bunu çocuk pozisyonuna düşürüyor. Ee, sonra zaten ben hep bir komedi yapmak isterim ama yapamam. <gülüyor> Böyle bir... Yani başlayınca işler ciddileşiyor yazmaya başlayınca. Bir de kadın karakteri çevirince de tabii anne kız ilişkileri... ...daha fazla kafa yorduğum, uzun süredir ilgilendiğim... Ee, ...ve de kendi doğası gereği de biraz daha çetrefilli bir konu. Komedi yapılamaz yapılamazdı. Onun da komedisi yapılır ama dediğim gibi herhalde benim yapımla ilgili. Ee, sonra böyle kara komedi dersek biraz yalan olur filme ama öyleymiş gibi Komik var. anları var, var kesinlikle. Evet. evet. yani bence biz İstanbul Film Evet. premierinde izledik Evet. beraber filmi. E, bütün salonun ben çok etkilendiğini hissettim. Hani kendim etkilenmekle beraber hani salondan da bu dalga dalga yayılan e, özellikle bence kadınlar e, bir şekilde anne kız ilişkisi içerisinde belli bir noktada onların bir kısmını yaşamış olmanın getirdiği. Belki anne olabilir belki teyze olabilir böyle farklı faktörler ama o repliklerin bir kısmı o kadar sahici çınladı ki hepimiz bir şekilde bir yerde duymuş bize söylenmiş. E, o şeyimize söz dağarcığımıza girmiş şeyler ee, senin için nasıl oldu peki o yazım süreci bir de komedi yapmaya kalkıştım dedin ama sonuçta ortaya çıkan şey çok insanın hem kendine bakmasına hem etrafına bakan baya çok deşen bir şey, bir yerden yapıyorsun onu evet ya zaten tam olarak böyle bir yapı düşünmüştüm yani bizim gündelik hayatta güldüğümüz şeyler aslında yani madalyonun iki yüzü gibi öyle bir döner ki seni çok kötü çarpabilir ee, biz aslında çok aynı zamanda trajik olan şeylere gülüyoruz ya da ...tam tersi... ...yani ikisi de çok izafi aslında... ...trajik diye kabul edilen şeyler... ...ne yazık ki komik de olabilir... ...ya da komik olan şeyler trajediye doğru gidebilir... ...bunu da... ...aynı şekilde işte ilk köye girişinde... ...başta güldüğümüz hallere... ...işte bir toplumsal işte mahalle baskısına... ...ya da annenin... ...o histeri derecedeki... koru ...koruma arzusu... ...bir yandan Nesri'nin o şehirli... ...bireyselliği yani... ...tam olarak da bireysellikle... ...izolasyonu birbirine karıştırmış hali falan... ...tüm bunların e, komik gibi görünürken... ...ikinci yarısında filmin yani yavaş yavaş evriliyor ve... gitti e, ...içine girdikçe... ...daha iyi analiz ettikçe... ...daha yakından analiz ettikçe... ...daha sert, soğuk bir yere doğru gidiyor. E, benim için İstanbul Film Festivali'nde... ...güzel oldu yani böyle... E, İnsan şimdi esprinin anlaşılması çok tatlı bir şey. <gülüyor> Anlaşılmasa böyle sen kendi kendine biliyorsun. <gülüyor> ee, ve böyle e, kimseden bir tık yok falan. Yani güldüğünü belli etmemeye çalışıyorsun. <gülüyor> hani öyle olması yerine İstanbul'daki gibi... ...hatta benim yani e, o kadar gülüneceğini tahmin etmediğim... ...hafif bir gülümsemeyle geçeceğini düşündüğüm yerlerde bile... ...bayağı seyirci interaktif bir tepki verdi. <gülüyor> çok hoşuma gitti aslında. E, o açıdan hakikaten filmin duygusu çok e, güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Bunda filmin başrol oyuncularının çok büyük bir payı var evet. tabii. E, Nihal e, Koldaş da e, Esra Bezen, Esra Bezen Bilgin. Bilgin de ikisi de e, ayrı ayrı zaten çok iyi tanıdığımız, çok beğendiğimiz oyunculardı. Burada böyle bir enteresan bir anne kız olarak onları bir araya getirme fikri nasıl düştü senin aklına? O casting süreci nasıl oldu acaba? Yani casting süreci zor oldu, yorucu oldu. Yani bu filme başlamak genel olarak zor oldu. Hem ekonomik anlamda hem hazırlığı. Ne de olsa daha uzun çaplı bir film ve biraz insan korka korka giriyor yeni sulara. Yani kap değiştirdiğin zaman. Esra Bezan bilgini ayrı görüp beğenmiştim. Nihal Koldaş'ı ayrı biliyordum ve beğenmiştim zaten. Dün itiraf ettim o yüzden burada da artık itiraf etmişken devam edebilirim. Aslında ikisinden de vazgeçemeyip ikisinden de gizli gizli acaba Nihal ile başka bir... onu Çünkü tiplerinin benzemesini çok istiyordum anne kızın. Özellikle şu konudan doğru... ...o işte ne kadar istemesen de tam tersini yaratmaya çalışsan da... ...zamana yenilip gittikçe anneye benzeme halinin... ...fiziki olarak da net bir şekilde çıkması için... ...fiziksel benzerlik arıyordum ama... ...sonuç olarak hem fiziksel benzerlik hem sinematografik bir yüz... ...hem oyuncuda doğru doygunluk ve açıklık hepsini birlikte bulamıyorsun. O yüzden de o çabamdan vazgeçip... İkisini eşlemeye karar verdim Benim ama düşünümler daha değiller. iyi olur Evet, evet Yani evet. Hani aman bunlar nasıl anne kız olur ki Kimisi evet, hiçbir evet. şekilde vermiyor e, O hisi o bazı ikili. filmlerden çok iyi bazı biliyoruz Bazı çok görüyoruz Evet onun için çalıştık ama Yani böyle şeyler çalıştık El kol hareketleri, jestler, mimikler Çünkü anne kız birbirini taklit etme Durumu olduğu için ister istemez Ya da hemhal oldukça birbirine sirayet Ettiği için ortak jest, mimik Tonlama öyle şeyler doğuyor Doğru. Mekanı nasıl seçtin? Ya mekandan kaçtım aslında. O mekan benim e, şeyim, ke, kendi köyüm. Esas bir yere dönüldü yani. Evet, evet. Süt ve çikolata diye bir kısa film çekmiştim ben. Aslında benim de biraz Nesrin gibi değildi, farklıydı. Ben bayağı mesafeliydim. E, sonra o film için uygun mekan ararken... ...kendi kişisel yolculuğum içinde de bizim... ...ve Ak, akrabaların olduğu bir köyde çekmemin kendimi sosyolojik olarak da tanımlamam, tanımam açısından iyi olacağını düşündüm. O bizler biraz kopuk yaşıyoruz ya şehirde e, ve iyi oldu hakikaten benim için de iyi oldu. E, sonra da doğal olarak e, orayı hayal ederek yazdım ama hem filmin içeriği hem de ezbere dönüşmesinden korkmam. Yani artık şimdi gideceğim aynı yere kamerayı koyacağım o zaman ne anlamı kaldı yeni film çekmenin gibi... Çok bayağı Çanadolu'da güzel mekanlar gördüm. Araştırma yaptık. E, fakat işte bu filmde hep başa geri döndüm her konuda. Burada da yine döndüm dolaştım. Çok güzel mekanlar buldum. Yine aynı yerde çekmeye karar verdim. Gerçi burada e, başrol oyuncularını andık ama şeyin de hakkını yememek lazım. Yan kadro da çok iyi hmm. ve e, ben hani soru-cevaptan hatırlıyorum. E, onlar sonuçta amatör oyuncular değil mi? E, biri hariç. Bir se Semih Yalçın e, engelli, engelli tiyatrosu yapıyor. Karşı karşı diyorum ben kimlerde olduğumuzu bilmiyordum. Her <gülüyor> şeyde Kadıköy tarafında. Biraz ara vermişler galiba. Onunla öyle e, hmm. şey karşılaşma ihtimal şey şansımız doğdu. Fatma kısa ise benim yine Süt ve Çikolata'da çok küçük bir rol verdiğim bir oyuncumdu. Ve yetenekli olduğunu o zaman keşfetmiştim zaten. Aslında Emine karakteri daha genç, daha toy. Böyle birazcık o gençlik, libidin enerjinin yükselip inmeleriyle ya da böyle anlık hezeyanlarla da biraz başka bir adamı savrulan bir kadındı. E, fakat işte o Fatma'daki o oyun doygunluğunu bulamadım Amatör bir hmm. oyuncuda bulmak çok zor oluyor O yüzden Fatma'ya göre biraz daha olgun bir karaktere göre değiştirdim sonra rolü Ama komşu kadınlar, teyzeler e, bayağı yer alıyorlar filmde Ve filmin hmm. atmosferini ve ortamını o toplumsal yapıyı bize sunmakta e, Çok önemli bir rolleri var ve o kadar gerçekçiler ki ...yani bilmiyorum sen de mi öyle hissettin Melis ama... ...ben de öyle hissettim... ...benim takıldığım bir şey var... ...bütün daha doğrusu filmin genel şeyi de biraz ondan... ...bir, bir ufak problemim var... ...filmin bu arada çok beğeniyorum... Ee, ...iyi olmasıyla da bir alakalı... ...zaten böyle bir... ...ay yeter artık çık oradan çık oradan hissi geliyor... ...ana karaktere karşı... Ee, son yani... ...o pasifliğinden ben böyle bir sinirlendim... ...hani ya kızım gelmişin kaç yaşına... hani? Sonunda da böyle bir çok umutsuz buluyorum. Yani dönüp dolaşıp yine o düzene, yine o anne şeyine... ...hani arada bir deniyor. Fakat yani niye bu kadar umutsuzsa onu sorayım. Ben öyle görmüyorum aslında. Yani bir açıdan öyle okunabilir ve bence doğru bir okuma. Yani umutsuz olması, anneye geri dönmesi ya da e, pes etmesi şeklinde. Ama bir yandan da sonunda o yapamadığı göbek bağını kesmesi... Bunu bir bir çeşit kendine zarar verecek yani öz yıkımla yıkım arası bir yerde yapsa bile aslında bir çeşit özgürlük manifestosu gibi de okunabilir. Ve bunlardan hiçbiri bence tercih edilemeye edebilir. Ama e, net olan bir şey var ki anne ile yeniden temiz bir karşılaşmaya vesile olacağı kesin o olayın. Yani ben aslında o finalde bir olumlu ya da olumsuz bir durumdan ziyade kendini... E, ...daha önce farkında olmadığı farklı noktalar... ...karanlık ya da aydınlık değişik noktalarla da yeniden fark etmiş. Ee, aslında köye ilk geldiğinden daha farkındalık seviyesi daha yüksek ve daha olgun. Ve annesiyle yeni bir karşılaşmaya hazır bir kadın da görüyorum finalde. Ben de aslında o sürece kadar giden şeyde beni en çok etkileyen öğelerden bir şey oldu. Yani işte... Annenin belli bir noktadan sonra ne kadar gerçek, ne kadar duygu sömürüsü olduğundan emin olamadığımız... ...o hafif hisleri krizlerinde işte hani bu daha şehirli, daha entelektüel, daha hani olgun kadın olarak gördüğümüz neslin... ...hani klasik aslında bir anlatısı da hatta klasik bir Hollywood anlatıda belli bir nokta... ...ya tamam ben yemiyorum artık bunları, hani tamam deyip hani o kesmesini beklerken... Onunla bir kıyamaması gene o özdeşleşim üzerinden o bütün geçmişten gelen bagajla beraber onların yaşanıyor olması o kadar gerçekçi ki. Ve zaten genel kalıp bu aslında yani öbürü filmlerin beklememizi istediği şey aslında gerçek hayatta olmayan bir şey. İstesek de kolay kolay olamayacak bir şey. Ben hmm. o oralarda o kadar etkilendim ki ya işte böyle bir şey aslında. Yani yakın aile fertleri ya da hayatımızdaki özel insanlarla kurduğumuz ilişki diye. Evet, birbirinin hapishanesi olma durumu. Ne kadar ya yani sevgi hapishanesi kurma var. Çünkü hani kaçmak istesek de kaçamama, kaçmak da istememe var belli bir noktada. Çok simbiyotik bir ilişki ama. Evet evet. Bunu ben daha geniş bir yere de bağlamak istiyorum aslında. Yani filmlerde diyorsun Hollywood evet ama hele bu sene İstanbul Festivali'nde gördüğüm yerli yapımlar... ...birebir böyle olmasa da... ...sürekli bu tip pasif agresif... ...sürekli bir takım karşılıklı... ...iki tarafında bildiği yalanların söylendiği... ...bir ilişkiler... ...farklı farklı şeyler işte... ...Kor'da başka türlüsü... ...Salınan Nilüferler'de başka türlüsü... ...Ana Yurdu'nda başka türlüsü... ...Toz Bezinde de kısmen bu var... ...yani biraz da böyle düşününce... ...daha da zaten kültürümüzde biraz bu var... ...yani birbirine hoş tutma vesaireyle... ...karışık hmm. olarak... ...ama bir de hani ülkenin de böyle... Bol miktarda yalanla yönetiliyor olması da bunu arttırdı gibi bir hisse kap kapıldım ben. Çünkü bir şey söyleniyor ama herkes biliyor ki aslında o değil böyle. Ha, peki diye devam ediyoruz. Bu bireysel ilişkilerde, filmlerde de sanki daha bir... ...bu son senelerde ortaya çıkmaya başladı... ...ya da bunları üst üste görünce bana öyle geldi biraz. Belki doğrudur yani hani öyle bir gözlem yapılabilir... ...belki konuşamama hali... ...konuşamamanın Hı -hı. getirdiği hal... ...konuşmak isteyip konuşamayan karakterleri anlatma... ...ama bunların hepsi bilinçli tercih değildir... ...tabii Hı -hı. film tamam. yapanların da... ...sizin gibi böyle daha biraz daha geniş bakıp... ...o, o filmlerdeki ortak duygudan doğru... ...konuşamama acımızı... ...biz çünkü sürekli otosansör Hı -hı. halindeyiz evet. artık... ...sokakta bile yani... E, taksiciyle bile kavga etmeye korkuyoruz adam ya bilmem nereli çıkarsa diye. <gülüyor> Yine de bence filmin çok önemli noktalarından biri e, kürtaş meselesi. Hmm. E, ki biz bunu Melis de zaman zaman konuşuruz, burada programda da onu zikrediyoruz... ediyoruz. Bu meselenin bu kadar tabulaştırılması e, sadece bizi özgü de değil yani Amerikan sinemasında bile e, konu olarak masaya geldiğinde bile anında kaldırılan böyle gidip gelen e, hep alternatif anlatıların üretildiği bir şeyden bahsediyoruz. Senin olayı anlamadan pullamadan hiçbir şey yapmadan hani bir reel bir faktör olarak ortaya koyup onu da ana meselisi haline de getirmeden aslında ele alıyor olmanı ben çok önemsiyorum şahsen. E, sen bir şeyler söylemek ister misin bu konuda? Ya ben çok arada kaldım o yüzden sevindim böyle söylemene. Çünkü bir yandan da onu bir konu olarak ortaya getirip de bu sefer peşine düşmemişsin gibi olması da e, beni biraz rahatsız ediyordu. Ama peşine düştüğünde de işte bir annelik kadınlık meselesini sadece onun üzerinden incelersek bu sefer filmi e, başka katmanlarından e, sıyrır iyice oraya hapseder diye korkuyordum. E, o yüzden yani bu kadar en son bu bu derece değinmeye karar verdim. Ve çok ilginç tesadüfler oldu işte o zaman mesela filmin başında bir kahkaha meselesi de vardı ondan sonra bu kahkaha konusu çıktı yani bu aslında tamamen tesadüfi yani kadınlara yönelik. Ya da kadınların kadınları da bizim filmde daha çok görüldüğü üzere yapıldığı, yaptığı böyle belli belirsiz baskılar... ...ya da çok belirgin baskılar. İşte bazı düğüm noktaları var aslında. Bunlar yine ilginç bir şekilde bu son dönemde... ...yine belki az önce senin söylediğin gibi her şeyin biraz daha yüzeye çıktığı bir dönemdir. Ee, politik olarak da ortaya çıktı yani daha net politikacıların, erkek politikacıların konuştuğu bir konuya dönüştü. Evet. Böyle yani sonuçta bir annelik ve kadınlık tartışıyoruz aslında biz temelde bu filmde. Ondan önce tabii ki bir varoluş, herhangi bir yani herhangi bir seks hı hı. dışında, cinsiyet kimliği dışında bir kimlik meselesi var. Sonra ikinci katmanında cinsiyet ortaya çıkıyor. Ve anne doğurganlık bununla birebir ilişkili olduğu için ve hı. kadının bedeni üzerindeki tasarrufu of. nedir, nereye kadardır? Bu da filme bu şekilde girdi, evet. Evet. Bir de bizde şey çok var ya, işte film çekemeyen, yönetmen, kitap yazamayan şey. <gülüyor> e, yazı, Bunların hepsi hep erkek olarak o kadar kodlana gelmiş ki yıllar boyunca. E, bizim de şikayet ettiğimiz bir şey. Hani o şeyi de tersine çevirmek de çok hoştu bence. Oradaki ironi çıkıyor mu ya? Orada evet. biraz dalga geçti yıllığı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Sevindim. Peki bundan sonra ne gibi... Hem bu filmin ne gibi e, turları var Türkiye'de artık festival kalmadı galiba <gülüyor> katılmadı ama e, bir de bir sonraki proje şimdiden belli mi ne var? E, Türkiye'de artık evet büyük festivaller bitti zaten e, ama olabildiğince işte üniversiteler özel gösterimler çünkü çok sınırlı sayıda yani dokuz sinema nedir ki dokuz sinemada vizyona girmek? O da günde üç seans. Yani çok sınırlı sayıda seyirciyle evet, buluşma imkanı var. Tık, sık sık söylüyoruz. Tekrar hemen anında hatırlatalım seyircilerimizi. E, başka sinemada her ne kadar bir süre oynasa da... ...ilk hafta daha uygun saatlerde oluyor. Ve ilk hafta görülmesi hakikaten bu... ...az dağıtım bulan bağımsız Türk filmleri için çok önemli. O yüzden ana yurdunun... Tabii bunu... gidilmeyince direkt seans sayıları düşüyor. Ve daha da zor. Ve zaten değişken seanslar yani takibi de zor. İnşallah yani böyle bir şey düşünüyorum. Teklifler falan da gelirse biraz tek başına bunu organize etmekten biraz yoruldum da hani böyle tek tek üniversiteler falan ama olabildiğince filmi Anadolu'daki başka üniversitelere, işte kadınlara, genç kadınlara, annelerle falan paylaşmak istiyorum. Ee, tek yurt dışında önemli festival şimdi Karlovy Vary var. Hani büyük hmm. ismi büyük olduğu için diğerleri de var da onlar artık daha küçük isimler. Hmm. Orada işte bir özel gösterimi olacak. O Heyecanlıyım gidebilirsem gitmek istiyorum. Çok iyi şeyler duydum. Hı -hı. Yani seyircisi. İyi e, bir şey festival. O, aktif, evet, interaktif evet. olduğunu e, duydum. E, yeni projeler var. Lakin ben biraz şeyim. E, filmin yapım sürecinden yıldım. Birazcık böyle çok değişik küskünlükler yaşadım. Gitgeller yaşadım Hı -hı. falan. E, özellikle bir de son yine politik olarak da değişen ülkedeki durumda. ...kaygılarım da var yani ben hani istesem de acaba ekonomik olarak desteklenecek miyim... tüm bu başarısına rağmen gibi bir takım kaygılarım da var. Düşünüyorum yani, biraz Hı -hı. şey yapmayı düşünüyorum, başarabilir miyim bilmiyorum. Hep bu benim bir fantezimdir, yani tam bağımsız film çekmek. Hani nasıl olabilir bilmiyorum ama ekonomik anlamda her bir fon, her bir destek mutlaka bir gölge ediyor. Bu olmaması mümkün değil. Tabii olabildiğince sen kendi içinde bununla savaşıyorsun, sonra dışında savaşıyorsun o özgürlük için ama tam bağımsızlık alanında üretmek ilginç olabilir. O yüzden böyle e, tamamen kendi ekipmanınla düşük bir bütçe ile fakat işte o, öyle çekip E, teknik olarak aynı standardı yakalaman lazım ki yine festivallerde insanlarla buluşacaksın. Onun üzerine düşünüyorum. Yani projelerimden hangisini ona evriltebilirsem aslında e, onun peşinden gitmek istiyorum. Orada, bir gerilla evet evet evet modeli. Orada bir prodüksiyon tasarımı herhalde çok büyük bir rol oynuyor e, geldiğimiz şeyde. Ben biraz da mesela hani Ana yurdu örneğin üzerinden de onu konuşmak istiyorum. Ana Yurdum ben görüntülerini çok beğendim. Görüntü yönetmeni de çok evet. annesine, fotoğrafçısı Vedat Özdemir değil mi? Evet. Yani mesela senin için hangi kalemler daha önemli? Hangisinde yani hani buna para ver, vermeliyiz. Hani buradan kısabiliriz belki falan gibi. Hani kendini düşünürken, kendi sinemanda. Evet, evet. İşte benim için en zor kalem o. Yani zaten ana yurdunda da başta düşünmüştük o kalemi kısmayı. Çünkü kamerayı, ışığı, Hı -hı. malzemeyi vesaire. Yine tabii bu kısılmış hali de. Ama ben o görüntü, görselliği seviyorum. Yani bir kartpostal estetiği olarak değil ama... E, ...ruhsal durumları Hı -hı. analiz etmek için... ...ilginç yerlere giden resimleri seviyorum. Ama... Ee, ve bana en zor gelen bu işte gerilla film yapımı ile ilgili. Yani onu bir hani video kameranın getirdiği ya da az ışıkla Aha. böyle karanlıklara giremeden... ...onu kabul edemediğim için aslında tekrar tekrar işte fonlu ve daha standart bütçeli bir işe kafam gidiyor. Yani filmde benim hakikaten böyle kafama kazınmış... E, ...kadrajlar, görüntüler olduğu... ...böyle üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra... ...daha çok kalmış bende. Hmm. Şeyi hiç unutamıyorum. Bir kapılar ve eşikler olayı var. E. Ve yani on, filmi izlerken... ...onun çok üzerine kafa yormayıp ama sonradan... ...bende bir tortu olarak kaldığında... ...onun beni ne kadar etkilediğini fark ettim. Yani o planları tasarlarken... ...kafanda öyle miydi? Yani storyboardla mı çalışıyorsun... ...yoksa birazcık mekanın getirdiği bir şeye mi bakıyorsun? Ben storyboardla çalışamıyorum. Geriliyorum storyboard olunca. Yani sanki böyle ona tabi olmam gerekiyormuş Hı -hı. gibi geliyor. Ama yine de tabii şey yapıyoruz. İşte dekupaj dediğimiz şu planlar çekilecek. Şuradan şuradan Hı -hı. şuradan çekeceğim gibi bir şey yapıyorum akşamından. Ya da daha öncesinden duruma bağlı olarak. E, fakat sete gelince bu mutlaka değişiyor. Yani her seferinde Hı -hı. değişiyor. Ve e, bazen bilinçsiz. Değişemediği zamanlar da acı çekiyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Yani böyle sanki bir ezberi E, tekrar ediyorum ya da e, böyle bir haritayı birebir yerine getiriyorum. Yani yaratmıyoruz, üretmiyoruz ama taklit ediyoruz gibi bir duyguya giriyorum e, ve o yüzden de sette yaratıma çok inanıyorum ve bence filmin en e, sevdiğim yerleri gerçekten de benim de yani hem hal olduğum yerleri. E, ...tamamiyle riske attığımız, yepyeni keşiflere doğru gittiğimiz ve böyle olmasa mahvolacak. Bütün filmin çökeceği kadar e, ciddi böyle atılımlar yaptığımız, birlikte ürettiğimiz anlar. E, ve ben de şimdi geri dönünce şeyi fark ettim. Yani kapı bir meseleydi zaten. Kapı üzerin, kapıdan doğru ev ve evin üzerindeki erk Alanı. Yani o kadın Nesri'nin e, evi o kadar sahiplenmesine rağmen kapıyı açamaması, o kapının açılım şeyle oyunlu olması, annenin böyle hemen açıp ve onun <gülüyor> üzerinden de hemen iktidarını çat çat çat diye <gülüyor> evet, evde kurması. Temizlik yaparak. <gülüyor> e, onun temizliğini boşa Beğenmeyi sayıp o da değil mi? İkinci yapıyorum. hiç görmemeden bile <gülüyor> eline sağlık bile yok böyle. E, eşikler de işte o geçiş sonradan onu ben sonra fark ettim özellikle son sahneye bir farkındalık. ...seviyesindeki değişiklik olarak okumaya başladıktan sonra o da bir sinema yazarının sayesinde oldu aslında. Bazı sorulardan beni oraya doğru götürdü. Bunun bir farkındalık hikayesi ya da kendini keşfetme hikayesini başka bir açıdan gördüğümde... ...o geçiş, geçmeye korkma, o eşikten atlama olayının aslında çok bilinçli olmasa bile... ...bilinçaltından doğru bir estetiğe dönüştüğünü, estetik bir tercihe dönüştüğünü gördüm. Ben de açıkçası hani onu öyle okuyorum. Yani kendi içinde yeni bir kapı açıyor. Hı -hı. Hatta hani bir kapı kırıyor Hı -hı. diye düşünüyorum. o Yani filmin sonuna biz el vermeyelim... ...hani spoiler vermeyelim diye konuşuyoruz ama... ...yani o şey gibi yani evinde olmayan bir yere yeni bir kırarak bir kapı açıyor. O belki hani kendini tanıma sürecinde bir soluklanma, nefes alma... ...havanın geleceği yeni bir kapı gibi. Mesela ben de onu öyle Hı -hı. görüyorum. O bütün kapılar eşikler üstüne... Hı -hı. O böyle bence işte güzel taraflarından biri filmin yine dinleyicilerimize çok fazla da şey vermeden ipucu vermeden bozmadan izleme zevkini çok farklı okumalara açık bir sonu var. Herkes çok farklı ilişkilere girebiliyor değil mi? Evet ben de onu seviyorum. Şimdi bana direkt olarak her çoğu soru cevapta geliyor. Peki Nesrin bunu niye yaptı? <gülüyor> ya da işte Nesrin'e ne oldu falan gibi. Bir yandan şey sevmiyorum gerçekten yani sanat sineması tırnak içinde şeklinde etiketlenen sinemanın da düştüğü klişeleri tekrar etmemek için kendimle çok mücadele ediyorum. O yüzden de hani açık sonu bir şeye dönüştürüp hani yaslanıp ondan sonra bir, bir paket gibi sürekli olarak onu sunma durumunun içinde bulunmak istemediğim halde bu sonu yaptım. Ve çok da mücadele ettim kendimi senaryoda. Çünkü şuna ikna oldum. Bence açık son değil. Yani çok gayet kapalı ve net bir son. Sa sadece algılanma olarak açık. Yani farklı farklı bakışlara senin söylediğin gibi açık. Ve bu da aslında bizim Nesrin özdeşleşme e, seviyemize göre değişen bir... E, Kendi hayat hikayemiz artı nesrinle özdeşleşme biçimimize göre değişecek bir algı olduğunu düşünüyorum. Yani nesrini yargılarsan başka bir şekilde olur. Özdeşim kurmuşsan başka bir şekilde olur. Benzer bir mücadeleye girip sürekli verici pozisyonda durmuşsan başka bir şekilde olur. Kapıları yıkıp geçmişsen başka bir şekilde olur. Yani herkesin kendi yaşam hikayesiyle nesrinin hikayesini kesiştirebileceği bir açık alan oluşuyor gibi geldi. Ve bu benim çok hoşuma gitti. İnsanlar genelde şeyi soruyorlar değil mi? İşte Nesne ne oldu, niye yaptı? Mesela benim aklıma ilk düşen soru, Melis sen şimdi güleceksin ama o kitap bitti mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Melis de şu an kitabını tamamlamak üzere <gülüyor> kitap biter, indeksi bitmez, <gülüyor> öyle diyeyim ben. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, evet o da aklımızda kalan sorulardan biri. O, o açık kalıyor gerçi ama o sonunun yorumlayışımıza göre onu da oraya bağlamak e, mümkün. E. İkincil bir soru haline düşüyor evet. aslında kitap meselesi bir evet, süre sonra. O, o bizim daha takıldırmaz <gülüyor> bir şey. Evet e, çok eline sağlık hakikaten. E, bu sene e, güzel filmler var etrafta. Festivallerde keyifli bir şekilde e, hani yarışmayı da getiren bir şey. Böyle bir bazı seneler gidip Aa, tabii ki olacak her şeyi diyoruz. Bu sene hakikaten yine böyle bu mu o mu? işte hmm. şu mu deyip ama hani hepsine de sevindiğimiz bir sene. Hmm. Bunlardan birinin de ana yurda olması çok hoş. Ee, gişede de bol şans ama şu andaki durumla tabii bu kadar az salona ulaşarak e, belli bir e, sinema şeyinin zincirinin hmm. var olan monopoli nedeniyle şimdi ismini burada anmasak da sık sık konuştuğumuz bir konu. Ee, önümüzde umarız bir sonraki filmde daha çok salona da ulaşabilme durumu olur. İnşallah biraz Zaten farklı de, bir düzenle evet, bir şekilde değişebilir. Yani biraz seyircinin ne kadar sahiplendiğiyle ilgili. Yani bu ilk haftaya göre sonrası da değişebilir. Genel olarak işte bu gişe filmi dışında kalan bütün filmlerin son dönemde gittikçe azala azala işte dağıtmadaki yeri bu. Yapılabilecek pek bir şey yok sanırım gidişat bu. Ben her şeyin sonuna yetişen biriyimdir her zaman. O yüzden şanslı addelerim kendimi. Umutluyuz kendim. diyoruz Bu hafta sonu ana yurduna gidin. Anne kız gidin der miyim? Pek emin değilim ama bir deneyebilirsin. Bu arada anne kız indirimli bilet şeyimiz var yakında çıkacak. <gülüyor> ben anne kızlar sırf <gülüyor> kızlar annelerini alıp gelsin diye. Bence, Böyle indirimli bilet. Bence çok iyi bir şeyleri şeyler. konuşmak için iyi bir fırsat olabilir. Evet. Sinefil olarak bu hafta e, Anna Yurdu'nu sinemada görün mutlaka kaçırmayın diyoruz. Ben özellikle sinemada izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen altını çizeyim tekrar. Hani DVD'de beklemenize gerek yok. E, sinemada izlemek çok başka bir keyif. Görüntüleri gerçekten çok iyi filmin. Çok tebrikler tekrar e, Senem Tüzen. E, emeğinize sağlık. Bütün ekibi, e, oyuncuları da tebrik ediyoruz sizin adınıza. Bir müzik arasıyla devam edelim. Evet bu hafta bir de Kent Jones'un belgeseli Hitchcock Tufo gösterime giriyor. Biz bu vesileyle size Bernard Hermann'ın Vertigo için yapmış olduğu müziği dinletiyoruz. Bernard Herrmann'ın Vertigo için yazdığı besteyi dinledik. Hitchcock'un bestelerinin çoğunu e, zaten Herrmann yapmıştı. North by Northwest Psycho bütün klasiklerde de onun imzası vardı. Bunu çalmamızın da tabii bir nedeni var. Zira bu hafta gösterime giren filmlerden biri de bir belgesel ve sinefillerin e, asla kaçırmak istemeyecekleri bir belgesel Hitchcock Truffaut. Evet, e, François Truffaut'un Hitchcock'la yaptığı uzun söyleşilerden hareketle çekilen bir belgesel bu. Hem film sahneleri hem arşiv görüntüleri hepsi bir arada. E, Hitchcock sinemasının genel bir çözümlemesi yapılıyor ama... Ee, ...günümüzün en önde gelen yönetmenleri işte Wes Anderson'dan David Fincher'ına... ...hepsi de sırayla kamera karşısına geçip hem e, hani Hitchcock sineması ile olan ilişkilerini... ...hem de Truffaut'un bu Hitchcock'la yapmış olduğu e, röportajdan çıkan... E, ...yani o eserle olan iştigallerini anlatıyorlar bir tarafta. Evet o kısmı biraz daha az e, hatta daha sevindirici bir şekilde... Ee, ...yapılan röportajların bir kısım film görüntüleri var. Ama daha çok ses kayıdı tutulmuş. O ses kayıtları bol bol kullanılmış filmlerden görüntülerle beraber. Ee, yani dediğim gibi her sinefilin... ...bu arada her sinefilin zaten sahip olması ve defalarca okuması gereken de bir kitap... Ee, onun da filmi haliyle e, gösterimde de görmeli, gösterimden sonra da bir kopyasını edinmeli ve bulundurmalı. Evet bu ben tam arşivlik bir film. Evet, evet. Hitchcock Truffaut. Kent Jones, Kent Jones da bu arada çok tanınmış bir sinema yazarı ve e, bu alanın en tecrübeli isimlerinden biri. E, o yüzden bu hafta sinefillere Hitchcock Truffaut'u da kaçırmamalarını özellikle tavsiye edelim. Evet, onun dışında bu hafta genelde tür filmleri var. Ee, bunlardan bir tanesi komedi, Kötü Komşular 2 bir devam filmi aynı zamanda. Sorority Rising e, e, orijinal filminde devam filminin adı. Neighbors 2 aynı zamanda. Neighbors 2. İlkinde erkek öğrenci şeyiydi. Kulübü e, kulübüydü. Şimdi evet. kızlar e, komşu oluyor. Nicholas Stoller yönetmiş. Başrollerinde ilk filmdeki... Dörtlü devam ediyor yine. Ee, esas Seth Rogen ve Rose Byrne bir çifti canlandırıyorlar. Ee, ilk filmde Melis'in dediği gibi... E, ...üniversitede erkek öğrencilerin kulübünün... ...işte beraber kaldıkları ev... ...komşu olarak başlarına bela oluyor. Ee, ama bu seferse... Tam artık evi satmak üzereler e, çünkü hani kızları biraz büyümüş e, şeye daha e, şehir dışına o şehir çeperlerine doğru başka bir yere taşınmak istiyorlar. İyi bir fiyata satmaları gerekiyor ki öbür tarafa alabilsinler falan filan. Tam işte alıcı buldular ama alıcının vazgeçmek, vazgeçmek için 30 günü var ve o 30 gün zarfında yan komşu e, bu sefer çılgın genç kızlardan oluşan bir başka kulüp evine dönüşüyor. Onların başında da Chloe Grace Moritz var e, evet. bu sefer. Onlar da yine destek güç olarak Zac Efron'u çağırıyorlar. E, kızlarla aynı konuşup belki kızları kaçırabilir oradan, kurtulabilirler diye. Yine böyle aksilikler komedisi olarak da devam ettiğini görüyoruz bir taraftan. Evet. E, bir komedi animasyon da var bu hafta. E, Angry Birds film oldu sonunda. Ben... Yani hiçbir film hakkında önden çok negatif konuşmak istemiyorum. Çünkü Legolardan film mi yapılırmış dedim. O senenin en sevdiğim filmlerinden biri oldu Lego filmi. Ama telefon oyunundan film mi yapılırmış demeden de insan duramıyor. Ama bir şekilde hakikaten oradan bir hikaye çıkarmış olmak bile bence takdiri şayan. The Angry Birds movie, Angry Birds filmi olarak giriyor gösterime. Fergal Riley ve Clay Cates beraber yönetmişler. Türkçe versiyonu, bizde dublajlı versiyon, e, dublajlı giriyor gösterime. Yekta Kopan, Arda Aydın, Boğaçan Sözmen ile Sinan Divrik yer alıyorlar. Ki orijinalinde seslendirenler de oldukça iddialı bir kadro. Evet, Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Kate McKinnon, Sean Penn, Bill Hader, Mayor Rudolph gibi bol da Saturday Night Live kadrosu barındıran bir ekip var. Eğer e, bir şekilde orijinalini izleyecek olursanız. O havada uçurup durduğumuz kuşların hikayesi işte. Bu niye kızgın olduklarını öğreniyoruz bu filmde. Ee... Başlangıç hikayesi. <gülüyor> evet, küçük yeşil domuzlar geliyor ve bir anda <gülüyor> her şey değişiyor gibi bir durum var. Oyunu hiç oynamamış olanlara şu anda söylediğimiz her şey çok saçma geliyor eminim ki ama... ...oyunu oynamamış da pek fazla insan kalmadı galiba. Oynamayı beceremeyenler olabilir benim gibi. Ama oynayanları izlemişliğimiz var en azından. <gülüyor> Evet, bu da haftanın bir diğer e, komedili filmi. E, korku filmimiz var. İngiltere'den geliyor. E, bu sefer yerli korku korku filmimiz yok bu hafta nasıl olduysa. E, ama İngiltere'den Hell, Dehşet Treni adlı film bu hafta gösterime giriyor. Paul Hyatt e, yönetmiş. Kendisi daha çok e, özel efekt uzmanı. Daha önce bir uzun metraj korku filmi daha çekmiş, daha düşük bütçeli. Ee, ...filmin başrollerinde Ed Spillers... ...Sean McDonald, Elliot Cowan... ...ve Holly Weston yer alıyorlar. Ee, burada da... E, ...bir dehşet treni... ...filmin adında belirttiği üzere... E, ...orada işte host olarak çalışan... ...görevli olarak çalışan 20'li yaşlarında... ...genç bir adam var... ...Joe adında... Artık hani şeyi bitmiş mesaisi bitmiş ayrılmak üzereyken patron diyor ki ya bu son sefere de çıkman gerekiyor falan istemese de. Ah bu son seferler. Ah bu son seferler. İşte öyle birazcık yanık olduğu beğendiği güzel bir hostesin de kendisiyle beraber aynı sefere çıkmak durumunda olduğunu öğrenince. E tamam o zaman diyor yani en azından öyle bir iyi taraf var. Ancak e, tren bir şekilde bir ormandan geçerken bilinmedik bir sebepten durup. Makiniste ne oluyor diye çıkıp bakmaya gidip geri dönmeyince e, bilinmeyen bir e, yaratığın saldırısı altında olduğunu fark ediyorlar. Ondan sonra trende kalan herkes hayatta kalabilmek için e, mücadeleye başlıyor. Evet bilinmeyen derken Dolunay'da geçtiği gibi bir ipucu verelim yalnız. E, Howl adı da zaten evet, biraz e, uluma, uluma şeyiyle. Bizde bütün korku filmleri genelde dehşet nokta nokta nokta veya vahşet nokta nokta nokta diye çevrildiği için bu da dehşet treni olmuş. ...orijinal adı Uluma anlamına geliyor. Evet, yerli yapımlarda da ana yurdu dışında iki film daha var. Yine tür filmlerinden bir komedi de burada çıkıyor karşımıza. Diğeri de bir e, siyasi macera filmi, siyasi aksiyon. aksiyon. E, komedi bir devam filmi aynı zamanda. Oflu Hocanın Şifresi 2. Adem Kılıç yönetmiş. Başrollerde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür ve Başak Daşman yer alıyorlar. Birincinin kaldığı yerden devam ediyor. Adı üstünde Ofla Hoca. Hem böyle bir bölge komedisi, yerel komedi öğesi var. Yine bol miktarda küfür, argo ve belden aşağı esprilerle. Ilerliyor. İlk filmde ama biraz daha böyle bir bir çevreci mesajlı bir şeyler daha vardı. Şimdi o da böyle bir havaya uçmuş görünüyor. Dediğin gibi bol miktarda bel altına yönelik esprilerle dolu. ...görülmekte. E, haftanın diğer... E, ...yerli yapımı Dadaş isim... ...Selim Kemal Dağlı tarafından yönetilmiş... ...başrollerinde Murat Yıldırım... ...Ümit Acar, Yılmaz Şerif ve... ...Halit Karata yer alıyorlar. Pek tanıdık isimlerden oluşmuyor aslında... ...kadroda. E, Dadaş... E, ...bir takma isim. E, bu... E, Basın bülteninde şey diyor, devletin önemli bir memurudur. Ben de o cümleye takıldım ve dün akşam sinemalardan da onu paylaştım. Devletin önemli bir memuru, hani devlet memuru macera filmi gibi bir şey olmuş. Ee, ama işte devlet mafya e, savaş açtığı için o önemli memurun ailesini... ...mafya öldürüyor, o da intikama girişiyor... ...Çeçenistan'a gidiyor, eğitimler alıyor... ...böyle istihbarat, falan. mafya... ...kontra gerilla... E, ...her çeşit derin devlet... ...ıvır zıvır falan filan derken... ...yani bir nevi Kurtlar Vadisi'nin... ...bir başka bölümüyle karşımızda gibi... ...dadaş. Evet... Bunların arasında tekrar söyleyelim... ...Senem Tüze'nin Ana Yurdu filmi bu hafta gösterimde... ...ve Kent Jones'un Hitchcock Truffaut belgeseli de... ...bu hafta gösterime giren filmlerden. Biz ama şarkımızı başka bir filmden çalacağız. Ee, Kötü Komşular 2'de kullanılan bir klasiğin yeniden yorumlanması... Ee, ...I Will Survive bu sefer Demi Lovato'dan deneyeceğiz. you by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space, I just walked in to find you here with that sad look upon your face, I should have changed that stupid life, I should have made you leave your key, if I'd have known for just one second, you I Will Survive'da dinlediğimiz parça Demi Lovato seslendirdi. Haftanın yeni filmlerinden Angry Birds filminde kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de beraberiz yine. E, haftanın yeni vizyon filmlerini tanıttık. Ondan önce haftanın yeni filmlerinden Ana Yurdu'nun yönetmeni Senem Tüzen bizimle beraberdi. Ve son haberlerimizle tamamlıyoruz bugün programımızı. Evet Ankara Film Festivali'nin ödüllerini duyuralım. Gerçi Ana Yurdu'ndan bahsederken ödüllerin çoğunu saymış olduk. 5 ödül aldı ee, ama bu 9 film yarışıyordu diğer filmlerde tabi bir takım ödüller aldılar ee, en iyi film Anayurdu Mahmut Ali Öngören Özel Ödülü Tozbezi. en iyi yönetmen Senem Tüzen Anayurdu en iyi kadın oyuncu Asiye Dinçsoy Tozbezi ile en iyi erkek oyuncu Nadir Sarıbacak Sarmaşıkla en iyi yardımcı kadın oyuncu Çiğdem Selışık, Çırak filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu da Kadir Çermik Sarmışıkla. Ayrıca Onat Kutlar en iyi senaryo ödülde yine ana yurduna gitti, Senem Düzen'e gittim. En iyi görüntü yönetmenliğinde onlar aldılar Vedat Özdemir. Ve en iyi sanat yönetmeni Gülçin Fatih Reza'ya gitti, misafir filmiyle. En iyi özgün müzik Rüzgar'ın hatıralarına verildi François Couturier'e. En iyi kurgu da ana yurdunun oldu Adam Eisenberg, Yorgos Mavzop apsarı diz vesenem tüzen en İyi ses tasarımı memleket ile Orçun Kozluca'ya e, bir de umut veren ödülleri var. Umut veren kategorisinde en iyi yönetmen Çırak ile Emre Konuk, e, yeni kadın oyuncu Saklı ile Şehnaz Bölen, taftalı en iyi yeni erkek oyuncu Hakan Atalay Çırak ile ve yine yeni senaryo yazarı olarak Emre Konuk Çırak filmiyle aldı. Belgeselde en iyi filmi Kayıp Vatan aldı Aydın Kapancık'ın Kısa filmlerde ise en iyi filmi Ziya Demirel'in salı filmi kazandı Ankara'da geçen hafta. Evet e, onun dışında yaklaşmakta olan bir takım gösterimler var. Hızlıca onlardan da bahsedelim size. Yarın akşam e, depoda Saturday Dogs'un bu sene için son etkinliği bu sezon için son etkinliği gerçekleşecek. Suriyeli Kadınlar, Queens of Syria filmi gösteriliyor. 70 dakikalık bir belgesel bu. Ürdün'e sürgün edilmiş 50 Suriyeli kadının e, bir araya gelip Antik Yunan tra trajedisi Truvalı Kadınların kendi versiyonlarını e, oynamalarını anlatıyor. Filmden sonra da bir e, söyleşi gerçekleştirilecek. Günler Haco ve Semer El Kadri ile mülteci yolma halleri ve sanatın iyileştirici işlevi Güner Hacıoğlu çocuk kitapları yazarı ve Pages Kitabevi sahibi Semerel Kadir de Pages Kitabevinin diğer sahibi. Evet, İstanbul Modern'de önümüzdeki hafta yeni bir program başlayacak. Perşembe başlayacağı için şimdiden sizlere duyurmak ve tanıtmak istiyoruz. Ee, Türkiye sinemasında Ustalar e, adında bir sergi serisini Lütfü Akat sergisi açılıyor önümüzdeki hafta Perşembe. Ee, sin Türkiye'de sinemanın kurucu yönetmenlerinden biri olarak da anılıyor. Lütfakat. Bu çerçevede e, açılacak e, sergide zaten hani kamera önü kamera arkası e, Lütfakat'in e, bugüne kadar izleyicilerle hiç buluşmamış görselleri de e, sunulmuş olacak. Ama aynı zamanda ona eşlik eden on filmlikte bir seçki gösterilecek Lütfakat filmografisinden. Ee, aralarında Vurun de var Hudutların Kanunu, Vesikalı Yârim Ayrıca Göç Üçlemesi, Gelin Düğün Diyet e, Onlar gösterilecek filmler arasında Ama e, belki de uzun zamandır en çok herkesin merak ettiği kayıp belgeseli Dört Mevsim İstanbul'da e, bu seçkide yer alıyor Onu da memnuniyetle belirtmiş olalım Evet dört bölüm ikişer ikişer gösterilecek 19 Mayıs'ta başlıyor program 29 Mayıs'a kadar Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri sürecek. Önümüzdeki hafta ilk gün 19 Mayıs Perşembe günü hazır tatilken saat 1'de Yalnızlar Rıhtımı, 3'te Kızılırmak Karakoy'un, 5'te 4 Mevsim İstanbul'un birinci ve ikinci bölümleri, 7'de ise 4 Mevsim İstanbul'un üçüncü ve dördüncü bölümleri var. Detaylı program için İstanbul Modern'in sinema sayfasına başvurabilirsiniz. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. E, Teknik Masa'da Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki destekçimiz Betül Koç Yiğit'e de çok teşekkürler. E, programımızın e, Ömer Lütfakat'ın gösterilecek e, filmlerinden biri İstanbul Modern'de. Vesikalı Yârim, Türk sinemasının en önemli klasiklerinden artık bir kült film. Ve onun unutulmaz müziğiyle bugün veda etmek istiyoruz size. E, Şükran Ayın sesinden dinleyeceğiz. Kalbimi kıra kıra. Herkese i sejrlar i hafta sonnare. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Pehlil ve Yeşim Buru